Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evlin ve'l âhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l merselin ve ila cem'il uliai ve'lhamdülillahi rabbil <gülüyor> âlemin. Allah'ın el ef'alül hüsnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın kullarına yaptığı muameleyi o muamelenin saf aşktan, muhabbetten, saf ikramdan, güzellikten ibaret olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın fiilleri üzerinden Allah'ı anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Elbette ki bir de kendimizi Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan Allah'ın kendisinden nefrettiği ruhu taşıyan Hazreti insani anlamaya, tanımaya çalışıyordu. Tanımaya çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Elbette ki bu tanıma bitmez. Hayatımız boyunca Allah ile muhatap olmuşuz. Yaratılmadan önce, yarattıktan sonra, dünyaya gönderdikten sonra hayatı boyunca kul, Allah ile muhataptır. Onun fiilleriyle karşı karşıyadır. Efaliyle, muamelesiyle, ikramıyla, nimetiyle karşı karşıyadır. Çocuklar da Allah'ın fiilleriyle karşı karşıyadır. Hem de her anda. Kiminle onlara muamelede bulunursa bulunsun, fiilleriyle karşı karşıyadır. Acaba çocuklara bakınca neyi görmemiz lazım, ne anlamamız lazım. Neyi gördüysek, neyi anladıysak mutlaka biz de muameleyi ona göre yapacağız. Allah da muameleyi ona göre yapıyor çünkü. Ben söyleyeyim, mesela ben ne gördüğümü söyleyeyim. Neden o kadar onlarla haşır neşir oluyorum onu söyleyeyim. Evet. Bu arkadaşlar Allah'ın huzurundan yeni gelmişler. Bununla beraber daha bir şey bilmiyorlar. Ayrılığı da bilmiyorlar. Kirlenmemişler zaten. Ama gelişleri yenidir yalnız. Habire koşuşturuyorlar. Neden habire koşuşturuyor İki dakika otursam, üçüncü dakika ayaktadır. Mutlaka bir şey yapacak yani. Geldiği yerde de öyleydi. Orada da. Yorgunluk yok, bir şey yok. Ruh itibariyle Allah'ın huzurunda uçup dolaşıyor. Sema ediyor. Rabbini zikrediyor, tesbih ediyor. Şimdi gelmiş. Mağaranın içine düşmüş. Zavallı ne yapacağını bilmiyor böyle. Onun için ha bile sağa sola saldırıyor, koşturuyor. Anneler babalar şikayet ediyor, ya, işte çocuğumuz yaramazdır diye. Yaramaz değil. Bu yaramazlık değildir bir kere. O zaten öyleydi. Buna beraber aslında bütün o koşuşturması geldiği yeri aradığı içindir. Belki böyle bir şeyle karşı karşıya kalırım diyor. Ama bir şey de hatırlamıyor yalnız. Perdelenmiş. Hatırlamaması gerekir. Hatırlarsa burada dayanamaz çünkü. Onun için böyle bakınca hemen iradesiz olarak içim geçiyor. Mesela bir çocuk anasını kaybetse, babasını kaybetse, ailesini her şeyini kaybetse böyle yapay yalnız kalsa, tek başına kalsa ne olur? Onu görünce hemen böyle sarılırız, hemen böyle teskin etmeye, sakinleştirmeye çalışırız ya şu anda ben de onlara öyle yapıyorum aslında. Onun için o kadar yakın, o kadar samibiyiz onlarla. Evet. Allah da onlara öyle muamelede bulunuyor mu? Evet, öyle. Bir anasıyla rahmetle muamelede bulunuyor. Bir babasıyla rahmetle, muhabbetle muamelede bulunuyor. Bir yakınlarıyla herkesle herkesin üzerinde ona rahmetle muamele ediyor. Yapılan bütün muamele aslında onun rahmetinden, onun muhabbetindendir. Yeni geldiği için sakinleşsin diyedir. O derin ayrılığın acısını tatmasın diyedir. Gerçek sevgiyi tatmıştır. Rabbinden sevgiyi tatmıştır. Rabbiyi, Rabbini sevip orada huzurunda kalmış, onunla olmuştur şimdi ondan ayrılmış, perdelenmiş, evet, onu bütün şiddetiyle tatmasın diye kullarıyla ona o rahmeti, o sevgiyi, o yakınlığı gösteriyor ki, onu fazla tatmasın diye, diye. alışsın, bulunduğu yere alışsın. Elbette ki Allah'ın muamelesi devam eder. Allah hepimize bu muameleyi yaptı, bu muameleyi yapmayı da devam ediyor. Biz kendimizi büyümüş zannediyoruz. Onları tabii çocuk olarak görüyor. Doğrudur, büyüdüğümüz doğrudur. Aslında büyümekten çok sırtımızdaki yük büyümüştür. Birçok gereksiz yükü sırtımıza almışız. İşte dünya şöyledir, şöyle kazanmak gerekir, şöyle koşturmak gerekir, şöyle mücadele etmek gerekir deyip yükü sırtımıza almışız, büyüdüğümüzü ediyoruz Mesela çocuğun hiç, yani acıkmazsa, susamazsa, üşümese hiçbir derdi tasası yoktur. Neden? Güveniyor. Kime güveniyor? Anasına, babasına. Yani bir kurul için Allah anadan, babadan daha merhamet sahibi, daha kerim, daha ikram eden, daha seven, gücü her şeye yeten değil midir? Kötü büyümüşüz. Yanlış büyümüşüz yani. Doğru büyümemişiz Doğru büyüseydik hiç onlardan farkımız olmazdı. İnşallah Allah'ın ca'e fiilini öğrenmeye çalışacağız. Ca'e geldi. Geldi, gelir ya da gelecek. Kıyamet koparken, anlayacağımı şekilde söyleyeyim. Yani son saat geldiğinde, Yer parça parça olduğunda her şey darmadağın olup yıkıldığında bu fecr suresi 21. ayetti. evet 22. ayette Rabb'in geldiği zaman Rabb'in geldiğinde vecae rabuke Rabb'in geldiğinde elbette ki ayetlerin arası boşluktur o boşluğu doldurmak gerekiyor. Neyle? Diğer ayetlerle doldurmak gerekir. Allah zaten diğer ayetlerde onu beyan etmiş. Zaten ayetleri bilince o boşluğu doldurman gerekiyor. O diğer ayetlerle. Yani mesela Allah, bir peygamberin bir kıssasını anlatır. Musa diyor şöyle şöyle yaptı. Aslında onu yapmadan önce önceki yaptıklarını daha önceki başka ayetlerde söylemiş onu. Onu oraya koyduğunda onu tamamlamış olur. Evet, kıyamet koptuğunda, her şey darmadağın, toz duman olduğunda, güneş söndürüldüğü yönde, yıldızlar döküldüğü yönde, denizler kaynatıldığında, dağlar hallaç pamuğu gibi savrulduğunda, insanlar birbirine ne oluyor, nedir bu diye sorduğunda, yer içindekini dışarı attığında, son saati anlatıyor Allah, yani böyle olduğunda, buyuruyor. Sonra, sonra tekrar bu birinci Sûr'de bir daha sura üfrüldüğünde, insanlar dirildiğinde, bütün varlık hesap konumunu aldığında, ondan, bu ayet ondan sonra geliyor. Ve Rabbin geldiğinde, melekler saf saf dizildiğinde, Rabbin geliyor, melekler saf saf üzülüyor. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Niye Rabbin geldiğinde diyor? Rabbin tecelli ettiğinde diyebilir. Ya da Rabbinin emri geldiğinde diyebilir. Kuruna kurunun seviyesinden konuşuyor. Efalili Anlamaya çalıştığımız için bunu böyle izah ediyorum. Yani Allah Kur'una diyor ki ben sana muamele ettiğimde senin anladığın gibi. Nasıl ki biriyle muhatap oluyorsun, işte öyle diyor. İyice net anla yani. Bile böyle bire bir seninle böylesine muhatap olacak. Bire bir seninle. Senin anladığın şekilde. Evet. Rabbin geldiğinde ve cae vel melaike tu seffen Melekler saf saf dizildiğinde. <gülüyor> Bir de o gün cehennem getirilmiştir. Cehennemi de o bulunduğunuz yere getiriyoruz. İnsan o gün düşünüp hatırlar. Her şeyi hatırlar. Dünya hayatını, dünyada yaşadıklarını, dünyada Allah'ın onu nasıl bir imtihana tabi tuttuğunu, nasıl ona kazanma imkanları verdiğini, o da nasıl kazandığını ya da kaybettiğini hepsini bir bir tek tek hatırlar. Ama bu hatırlama ona herhangi bir fayda vermez. Ya kazanmış ya kaybetmiştir. Ya gereğini yapmış, kazanmış ya da kaybetmiştir. Bu ona bir fayda vermez yalnız. Ama hepsini tek tek, bir bir hatırlar. Derler ki, keşke bu hayatım için, o hayat bitti, dünya hayatı bitti. Keşke bu hayatım için, bir şeyler yapıp, takdim edebilseydim. Buraya gönderebilseydim. Hayırdan, her neyi yapıyorsak oraya göndermişiz, şerden de, kötülükten de ne yapmışsak oraya göndermişiz. Evet, keşke bu hayatım için önce de bir şeyler yapıp takdim edebilseydim der. O gün Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Neden? Çünkü Allah gazap etmiştir. Bütün hayati boyunca Allah kuruna yardım etmiş, ikram etmiş, kazansın diye ona muamelede bulunmuş. O da bunu yok saymıştır, görmezden gelmiştir. Anlamamış gibi yapmıştır. Ya da anlamış gereğini yapmamıştır. Hiç kimse artık o gün... Allah'ın yaptığı azabı yapamaz. Allah'ın azabı, kulların azabına benzemez. Kulların verdiği sıkıntıya benzemez. O gün, onun vuracağı bağı, hiç kimse vuramaz. Evet. Demek ki Allah, kuruna, Kullarına geliyormuş. Bu ahirette, kıyamet günü de böyledir. Dünya hayatını yaşarken her an böyledir. Nasıl ki ayet-i kerimede kullarım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua edenin duasına davet edenin davetine icabet ederim. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Her davetimize icabet ettiğinde, her duamıza icabet ettiğinde ne olmuştur? Onun kendi tabiriyle geldi, tecelli etti diyoruz, geldi. Yani her kulun anlayacağı şekilde. Zaten sana senden daha yakındır. O anda seninle, sana muhatap eder. Muhatap olur. Seninle muhatap olur ve gerekeni yapar. Sana yardım eder. İkram eder. Belki amiyane bir tabiri olur. Başını okşar. Evet. Gönlünü okşar. Belki bu arada senin başını gene amiyane bir tabir. Başını onun göğsüne koyman gerekir. o amiyane bir tabir kurup kullanıp Rabbin geldiğinde dedi ya, onun için öyle söyledi. Demek ki geliyormuş. Bu fiili öğrenirken, bundan sonra okuduğum bütün fiiller için, evet hepsi cahe fiiliyle ilgilidir. Hepsini böyle anlamak gerekir. Hangi muamele olursa olsun, nereden, kimden gelirse gelsin, o muameleyi yapan O'dur, O yapıyor. İnsanın eceli geldiğinde Allah o eceli ne bir an geriye alır ne de öne alır. Herkese bir ecel vakti takdir etmiştir. O an geldiğinde iş biter. O an geldiğinde Caifilini anlatıyoruz çünkü. Eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle, zulümlerinden dolayı eğer onlara, onları hesaba çekseydi, bu durumda hesaba çekerse cezasını da vermesi gerekir, eğer öyle yapsaydı, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Ama hesaba çekmiyor. Çünkü hesap zamanı değil. imtihan zamani'dir. Yani yaptığı yanlışlar, günahlar, Allah'a karşı işlediği cürümler, suçlar, şirkler, küfürler kıyamet gününe kalıyor. Hesap gününe kalıyor. Hesaba çekmiyor onun için. Eğer hesaba çekecek olsaydı, zulümlerinden dolayı kendine zulüm ediyor. Kimseye zulüm etmiyor. Hiç kimse kimseye bir zarar vermiyor. Veremez zaten. Zahiri olarak öyle görünür ama öyle değildir. Allah öyle söyledi. Herkesin yaptığı iyilik kendi lehinedir. Yaptığı kötülük kendi aleyhinedir. Kimse kimseye zarar veremez. Manevi açıdan. Allah'a göre, kula göre de, Kula göre evet zarar verdi ama eğer kul o anda Sabrederse ne yapar? Kazandı, zarar görmedi, fayda gördü. Her kötülükten fayda görür. Sabrettiği için, onu imtihan olarak gördüğü için. Hiçbir kötülükten zarar görür mü böylesi? Hayır. Allah öyle buyurdu, siz iyi olun, kötü yapanların, kötülük yapanların kötülüğü size dokunmaz. Eğer dokunmuyorsa... Nedir bu feryat o kadar? Niye o kadar insanlar birbirine düşmüş? Şu bana zulmetti, bu bana zulmetti diyor. Niye bu kadar kan dökülüyor? Allah'ı bilmediğimiz için, imkihani anlamadığımız içindir. Her anda, kiminle olursa olsun, bizi imkihana tabi tuttuğunu anlamadığımız içindir. Evet. Eğer Allah hesaba çekseydi insanları zulmünden dolayı yeryüzünde canlıyı varlık bırakmazdı. Ama Allah her birine bir ömür vakti tayin etmiş, bir ecel vakti tayin etmiş. O ecel saatleri geldiğinde o ne bir an öne alınır ne de ertelenir. Demek ki herkese bir vakit tayin etmiş. Ondan sonra hesap başlıyor. O ana kadar hesap yok. Her ümmet içinde, her kavim içinde, kendilerinde bir şahit seçeceğiz. Şahit. Örnek yani. Her ümmet içinde, her kavim içinde, Allah mutlaka bir şahit göndermiş. Yani hayatıyla, kulluğuyla, imanıyla örnek, mümin olmaya örnek, müslüman olmaya örnek, Allah'a kul olmaya, abd olmaya örnek, Allah'a dost olmaya örnek mutlaka her kavmin içinden çıkarmışız dedi, şahit. O gün kıyamet günü seni de bütün o şahitlerin üzerine örnek olarak getireceğiz. O Resulullah Efendimiz için buyurdu. O şahitlerin şahiliyidir. Yani örnek olanların örneğidir. Örnek olanlar onu kendine örnek almış. O onlara örnek olmuş. Onlar da içinde bulunduğu topluma örnek olmuş. Kıyamet günü de Evet o şahitleri getirir. Resulullah Efendimizi de hepsinin üzerine şahit olarak getirir. Hepsinin hesabını neye gör göre görüyormuş? Biz kitabı sana her şeyi açıklayan, her şeyin açıklayıcısı, her şeyi beyan eden olarak gönderdik. Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara, Allah'ı Rab olarak kabul edip teslim olanlar için bir hidayet olarak, bir rahmet olarak, bir müjde olarak indirdik. Şahit Resulullah Efendimiz bir de her kavmin içinden, ümmetin içinden çıkardığı şahitler hepsi dolayısıyla canlı Kur'an. ...Kur'an'a davet eder, Allah'a teslim olmaya, Müslüman olmaya davet eder, Allah'ın vahyine teslim olmaya davet eder. Bununla beraber Kur'an onlara ne olur? Hidayet olur, rahmet olur, müjde olur. Hidayet olur, yolu gösterir. Onu hidayetçiyle beraber kılmıştır zaten. Sırat-ı müstakimi göstermiştir. Bununla beraber ona rahmet olur. O onunla Allah'ın rahmetinin içine girer bir de müjde olarak. Evet, ne buyurmuş da Ayet-i Onlar için hem dünya hayatında, hem ahiret hayatında müjdeler vardır. Neyin müjdesi oluyor? Rahmetin müjdesi, cennetin müjdesi, Allah'a yakınlığın müjdesi, Allah'a dostluğun müjdesi. Neden? Allah'a teslim olmuş da ondan. Evet. Müjdeci ile şahit olanla beraber olmuştur, o da onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışmıştır. Yani onunla beraber onun kazandığını kazanmıştır. Evet. Yine kıyamet yerini anlatmış oldu. Resul, Allah ait kerimede Resulullah Efendimiz'e anlattı yine. O gün geldiğinde, seni getirdiğimde, o şahitleri aralarından çıkarıp ortaya koyduğumda Diğerlerini onun ölçüsüne vuruyor. Ne kadar ona uydu, ne kadar ona benzedi, ne kadar onun gibi oldu. Örnek çünkü. Ne kadar uyduysa, o kadar Resulullah Efendimiz'e uymuş oldu. Ne kadar kaçtıysa, o kadar Resulullah Efendimiz'den kaçtı, yetmez. Bir de Allah'ın vahyinden kaçmıştır. Hidayetten kaçmıştır. Rahmetten kaçmıştır. Buna beraber bir de müjdeden mahrum olmuş, kaçmış, mahrum olmuştur. Yine Allah sefer son saati anlatıyor yine. O son saat geldiğinde kim getiriyor? Allah getiriyor. Kıyametin o kopma anı. Kulakları patlatırcasına bir gürültü, bir gürleme geldiği zaman Kıyamet kopuyor. Söyledim, ayetlerin arasını doldurmak lazım yine burada. Biraz önce söylediğim gibi, kıyamet kopuyor. Sonra, Allah insanları, bütün varlığı yeniden, yeni bir yaratışla yaratıyor. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanıyor. Hesap başlıyor. Daha hesap başlamadan önceki hali söylüyor. Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar. Annesinden kaçar, babasından kaçar, eşinden kaçar, çocuklarından kaçar. Niye herkes birbirinden kaçıyor öyle? Çünkü o gün onlardan her birisinin kendine yetecek derdi vardır. Her biri kendi derdine düşmüştür. Ne kimse anasına bakar, ne babasına bakar, ne kardeşine bakar, ne evladına bakar, ne eşine bakar. Allah tek tek saydı. Herkesin kendine yetecek kadar derdi vardır. Herkes ister ki her şeyi versin, herkesi versin. Ama bir tek kendisi kurtulsun ister. O gün böyle dehşetli bir gündür. Onun için söz konusu Allah'ın emri olunca, Allah'ın rızası olunca, Kimseyi tanımıyoruz. Tanımamak gerekir. Yani kıyamet günü zaten ondan kaçacaksın. Hele bir de onun hesabını yapıp Allah'tan kaçmışsan, Allah'ın emrini yerine getirmemişsin. Evet, devam ediyor ayet. O gün öyle yüzleri vardır ki nimetin sevincinden, o kazanma sevincinden dolayı Yüzü apaydınlıktır. Nur saçıyor yüzü. Sevinçten, muhabbetten yüzü aydınlık, yüzü nur saçıyor. Gülüyor ve sevinç içindedir. O gün bir de bir takım yüzler vardır ki yüzleri kapkara kesilmiştir. Yüzünü karanlık örtmüştür. Neden? Sıkıntıdan dolayı. Kaybettiğinden dolayı, yanlış yaptığından dolayı, hüznünden, kederinden dolayı. O yüzü kararmış olanlar, onlar nankörlerdir, kafirlerdir, facirlerdir. Tek kelimeyle Allah'a karşı yalan, yanlış yapanlardır. Rabbini dinlemeyenlerdir. Hakikati örtenlerdir, nimeti Allah'ın ona olan o güzel muamelesini görmezden gelendir, onu yok sayandır. O gün mutlaka gelir, Allah onu getirir, o mutlaka gelecek dedi. O ölüm ani geldiğinde ölüm sarhoşluğu. Allah ölüm anındaki o sekerat anına ölüm sarhoşluğu veriyor. Onun için sekerat diyoruz. Sekerat sarhoşluk demek. Ölüm sarhoşluğu ani geldiğinde. Ona denir ki bu senin kaçıp durduğun şeydir. Hani ölümden kaçıyordun ya. Vakit geldi. Artık bu sefer kaçamaz. Vakit gelmiş. Bu senin kaçıp durduğun şeydir. Sonra ne buyurdu? Sura öfrülmüştür. İşte bu o ölüm anının, hesap anının geldiği gündür. Sura öfrülmüş. Birinin ölüm anı geliyor, ona öyle söyleniyor. Onun için herkes öldüğü onun kıyameti koptu. Onun için sura öfrülmüştür artık. Demek ki ölüm anında evet başka bir ayet-i de Allah buyuruyordu. Birinin ölüm anı geldiğinde siz ona yakınsınız, başucundasınız. Ama Allah ona sizden daha yakındır. Asıl yakın olan ona Allah'tır. Allah ona yakındır. Çünkü artık Rabbine gidiyor. Artık Rabbi ile muhataptır. Daha önce diye haberi yoktu. Ama şimdi perde açılacak, o da bunu görecek. Öyle buyurdu. Biri öldüğünde Allah üzerindeki perdeyi aralar, kaldırır perdeyi. Ne buyurur? Bugün gözün keskin görüyor. Bak. Bak üzerinden perdeyi kaldırdık, önünden perdeyi kaldırdık, gözün bugün keskin görür. Ne yaptığına bak, benim sana nasıl muamelede bulunduğuma bak, bir de senin ne yaptığına bak, Seni nasıl davet ettiğime bak, senin nasıl kaçtığına bak, gözün keskin görür, bak. Bakınca kendine bak diyor, hayatına bak, yaptıklarına bak. Sonra ne dedi, o kıyamet günü, kıyamet yerinde herkes kendisini götüren, sevk eden biriyle bir de yanında bir şahit olarak beraber gelir. Yanında bir şahit var, bir de onu yürüten biri var. Kimdir o şahit? Biraz önce söylediği şahit. Uymuş mu, uymamış mı? Ne kadar uymuş, nasıl uymuş? Çünkü onun ölçüsüne vurulacak, amelleri onun ölçüsüne vuruluyor. Onun üzerinde bir şahit var, o da Resulullah Efendimiz'dir. Öyle buyurdu biraz önce. Yani ölçü Resulullah Efendimiz'dir ve Allah'ın vahyidir. İnsanlar içindeki, Allah'ın çıkardığı şahitler de onun ölçüsüne uğruluyor. Yani hepimiz mutlaka Resulullah Efendimiz'e tabi olmamız gerekir ama kafamıza göre değil. Şahit var, içinden şahit çıkarmış. Bunun gibi demiş. Yoksa kendi kendine hayal kurar. Biz Kur'an'a uyuyoruz diyenler sormak lazım. Kur'an'ı neyine uyuyorsunuz? Yani ayetleri okuyoruz. Okumakla olmuyor. Bunu anlaman gerekir. Allah'ın senden ne istediğini anlaman gerekir. Seni nasıl hesaba, neyle hesaba, kime göre hesaba çekeceğini bilmen lazım. Bu durumda şahitten kaçanlar Allah'ın Resulünden kaçmıştır. Rahmetten kaçmıştır, hidayetten kaçmıştır. Müjdeden kaçmıştır. Allah söylüyor öyle. Evet. Sonra devamında Allah ne buyurdu? Ant ki bundan önce sen bundan gaflet içindeydin. Sen bunu hiç anlamadın. Buna akıl erdirmedin yani. İşte biz senin üzerindeki örtüyü kaldırdık, perdeyi kaldırdık. Artık bugün görüşün keskindir. Görmen kes, keskin görüyorsun bugün. Bak durum neymiş. Oradaki durumu şimdi anlatıyor ki, o gün şaşırmayasın. Bunu bil diyor. Kabul etsen de etmesen de bu böyledir. kabul etmeyenler kaybetmiştir. Bir de Allah kazananları söyledi. Görmediği halde Rahman olan Rabbine karşı içi titreyerek evet, Rabbinden haşyet duyan ve kalbiyle, gönlüyle Rabbine dönmüş olanlar, yönelmiş olanlar Onlara cennet vardır. Cennet onlar içindir. Onlar mütakidir. Onlar Allah'a karşı sorumluluğunu bilenlerdir. Rabbini dinleyenlerdir. Evet. Cennet onlar içindir. Gönlüyle Allah'a dönmüş, yönelmiş, Rahman olan Rabbine karşı içi titriyor. Bak Rahman. Niye? Rahmetini umuyor rahmetini istiyor, rahmetini bekliyor çünkü. Öyle değilse cennet yok dedi. Bundan önceki ayette o gün cennet süslenmiştir ve yaklaştırılmıştır. Zaten cennet yakındır dedi. Cennet onlara yakındır. Cennet nasıl yakındır onlara? Cenneti süslemiş, kıyamet yerine çekmiş. Cennet onlara yakındır dedi zaten. Çünkü onların gönlü cennettir. Cehennem de orada. Cehennemin yakın oldukları da var. Onlar da gönlü cehennemdir. Gönderdiğimiz peygamberlerden her biri kendi kavimlerine şöyle söylemişler. Ben size şu anda üzerinizde bulunduğunuz atalarınızın dininden daha doğru daha güzel Allah'ın gönderdiği dini getirdim. Evet sizin içinde bulunduğunuz, üzerinde bulunduğunuz atalarınızın dini parça parça Allah'ın evet kelami var orada dini var orada ama bozulmuş tahrif olmuş. Ama ben size hakisini getirdim. Derler. Onlar onları inkar ettiler. Biz atalarımızın üzerinde olduğu dine tabi oluruz. Biz böyle öğrenmişiz. Büyüklerimiz böyle söylemiş. Alimlerimiz böyle söylemiş. Onun için biz dini onlardan öğrenmişiz. Biz sizi kabul etmiyoruz. Onlara uyuyacağız. Derler. Derler. Allah mutlaka her kavme bir şekilde bu vahyeni bu şekilde ulaştırır. Yani doğruyu bir şekilde her bir kura tek tek ulaştırır. Senin üzerinde bulunduğun din atalarının dinidir. Allah'ın dini de vahiydir. Allah'ın vahyettiğidir. Evrettiğidir. Bununla beraber tarif de olmaz. Buyurun al kitabını oku. Bu senin kitabın. Allah bunu sana göster, göndermiş. Her bir kura tek tek göndermiş. Yani bahaneye gerek var mıdır? Yok faranca doğru söylüyor, filanca doğru söylüyor değil. Doğruyu Allah söylüyor. Sana da düşen buyurun. Al Allah'ın kitabını oku. Oku, anlamaya çalış. Rabbin senden ne istiyor onu anlamaya çalış. Gelen peygamberler bunun dışında bir şey söylememiştir, söylemez zaten. Aslında peygamberleri inkar edenler, Allah'ın Resullerini inkar edenler ya da biraz önce söylediğim şahitleri inkar edenler, hidayetçi inkar edenler, mürşidi inkar edenler, imami inkar edenler bunlar hepsi Allah'ın tabiri. Aslında onları inkar etmiyor. Neyi inkar ediyor? Onların getirdiğini inkar ediyor. Yani Allah'ın vahyini inkar ediyor. O inkar edenler, ben atalarımın dini üzereyim, atalarımı hangi din üzerinde buldumsa ona uyarız diyenler, en sonunda elbette ki bize gelecekler buyurdu. Bize geldikleri zaman, geriye dönüp baktıklarında, atalarına baktığında, kime uymuşsa onlara baktığında, evet derler ki keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar uzaklık olsaydı. Seni hiç görmeseydim, hiç tanımasaydım, seninle beraber olmasaydım, seni dinlemeseydim, seninle benim aramda doğu ile batı kadar uzaklık olsaydı, derler. Bir de meğer sen ne kötü bir dostmuşsun, derler. Onun için Allah ısrarla sizin dostunuz, veliniz, mevlanız Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir buyurur. Evet. Ant olsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz, bir çoğunuz hakkı çirkin görüyor. Haktan nefret ediyor. Batılı seviyor. Haktan nefret ediyor. Yani Allah'ın kelamından, vahyinden tiksiniyor. Duymak istemiyor. Ona ağır geliyor. Nefsine ağır geliyor. Ama Allah Hakkı getirmiştir. Kiminle getirirse getirsin, onu Allah getirmiştir. Ayetler kiminle giderse gitsin bir yere birine, onu Allah götürmüştür ona. Çünkü onun muhatabı Allah'tır. Allah ona öğretmeden hesaba çeker mi? Haşa. Onun için hiç kimse ben öğrenmedim, ben anlamadım diyemez. ''Ya anlamak istememiş, öylesi var ki ben duymak istemiyorum.'' diyor. ''Bana böyle şeyler anlatma.'' diyor. ''Bana başka bir şeyden haber ver.'' diyor. Yani tabiri caizse ''Bana dünyayı anlat.'' diyor. ''Bana ticareti, bana parayı anlat.'' diyor. O gendirmez yani. Böylesi öğrenir mi? Öğrenmez. Çünkü öğrenmek istemiyor. Öğrenmeyi bile reddediyor. Anlamayı bile reddediyor tek kelimeyle Allah denmesini tahammül Allah. edemiyor, tahammül etmiyor. Allah her şeyi apaçık beyan etmiş, bunun dışında kim ne söylerse söylesin o yalancıdır, o iftiracıdır, Allah söylüyor öyle, Allah'a iftira atıyor. Allah hakkında yalan uydurup iftira eden veya ayetlerini yalan sayan, yalanlayan böylelerinden daha zalim kim vardır? Allah'a yalan yere iftira atıyor. Yani Allah'ın söylemediğini, Allah diyor böyle söylemiş. Ya da Allah diyor böyle istiyor. Ya da cenneti böyle kazandırız. Her ne söylerse söylesin, onu Allah söylememişse Allah ona ne diyor? Allah hakkında yalan uydurup, iftira atan. Ya da Allah'ın ayetlerini yalan sayan. Yani doğruydur, Allah böyle söylemiş ama aslında bu böyle daha doğruydur. Demek, ayetleri yalan saymaktır. Bunlardan daha zalim kim vardır dedi. Kime zulmediyor? Kendine zulmediyor. Ya da kendisi gibi olanlara ne yapıyor? yol gösteriyor. Siz de kendinize zulmedin. Ataların dinine uymak böyledir zaten kendisine uyanlara zulmediyor. Aslında onlara uyanlar onlara uymak için bahane aramıştır. Yolun, kendi yolunu bulmuştur. Yoksa o onlara zulmedemez. O onu istemiştir. Nihayet onlara Resullerimiz geldiğinde bu sefer Resulü melek olarak Allah söylüyor Resullerimiz melekler yani onların canını almaya geldiğinde onlara diyecekler ki nerede Allah'tan başkasına o taptığınız sizin putlarınız yani Rabbinizi dinlemediniz başkalarını dinlediniz onlar sizin ilahlarınızdı nerede onlar gelsinler sizi kurtarsınlar gelsinler size yardım etsinler siz Allah'ı dinlemediniz ya, başkalarını ne dinlediniz? Onlar ne derler? Onlar bizi yüzüstü bırakıp yok oldu. Böyle bir şey yok. Onlar kâfir olduklarına dair kendi alehlerinde şahadet ederler. Böyle olanlar kâfirdir, bu durumda kendi alehlerinde kâfir olduklarına şahadet ederler. Kim bunlar? Allah hakkında yalan uydurup Allah'a iftira atanlar. Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar. Allah'ın ayetlerini yalan sayma sınıfı müminlerdir. Ben müminim diyenlerdir. Ben Müslümanım diyenlerdir. ibadet edenlerdir. İnkar edenlere kafir diyor. O ayrı ama kafirin gittiği yerde alaba onları kafir dedi. Bunlar kafirlerdir dedi. Bu her iki grup da mümin grubudur. İman ettiğini söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyenlerdir bunlar. Andolsun ki biz insana ilme dayanan, marifete dayanan, bilgiye dayanan Evet, bir kitap vermişiz. Onlar için hidayet olsun, rahmet olsun diye. Allah onlara hidayeti, rahmeti vermek için kitap göndermiştir. Bununla beraber ilme dayanıyor. Bilgiye dayanıyor. Anlamaya dayanıyor. O zaman mutlaka kulun anlaması gerekir. Kitabın ilmine Sahip olması gerekir, dinlemesi gerekir, anlamaya çalışması gerekir. Anlarsa ne olur? Hidayet olur, rahmet olur. Yoksa yaşadığı hayat ona evet, zahmet olur, ona bela olur, ona ateş olur, Allah'tan uzaklaşmak olur. İnkar edenler, yalan sayanlar, Allah'a iftira atanlar kendilerine göre kitabı tevil eder. İşte bu ayette böyle söylemiş. Bu ayetin bir ölçüsü var. Bu ayetin, bu ayeti getiren bir peygamber var. O, onu nasıl anladıysa, nasıl uyguladıysa seni öyle yapman gerekir. Yani birbirimizi kandırmanın alemi var mıdır? O alemlere rahmet. Allah'a aşık bir abd. O nasıl anladıysa bizim de öyle anlamamız lazım. Evet. Kendi kendine tevhül edip yorumlayıp bir de söylüyor onu. O gün. Kıyamet günü geldiğinde Allah onun tevhülini haber verir onlara. Bunu yaparken bir de böyle unutmuş numarası yaparlar. Sanki böyle doğru yapmış gibi. Yani biz böyle anladık gibi. Seni anlamak istemedim. Anlamak isteseydin Allah sana anlatırdı. Ama o gün ne diyecekler? Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmiştir. Şimdi acaba bize şefaat edecek, bizi kurtaracak ...bize yardım edecek biri var mıdır acaba? Keşke dünyaya geri döndürülsek, bu sefer doğru yapsak. Yani kendi kendimize böyle ayetleri anlamaya çalışıp tevhül etmezsek... ...Allah'ın, Resulü'nün anladığı gibi, yaptığı gibi anlayıp yapsak derler. Biz de yaptıklarımızdan başkasını yapsak. Tabi tevhül edince zaten anladığı gibi yapmış ya... Anladığı gibi nasıl yapmış? Biz diyor, şucuyuz. İşte şöyle yapacağız, öldürün. Alsın, kesin. Bir kısmına kafir diyor, bir kısmına münafak diyor. Cehenneme gönderiyor böyle. Kendine göre hüküm veriyor. Hem de ayetlerle hüküm veriyor. Allah yap diyor öyle. Geldiğinde sana tevhidini gösterir. O gün pişman olacak, işten geçmiş olacak. Söyleyecekleri söz nedir? Allah'ın resulleri doğruyu söylemiş. <gülüyor> hakkı söylemiş. Hakkı getirmişler ve hakkı söylemişler. Acaba bizi, bize şefaat edecek biri var mıdır? Acaba dünyaya geri dönüp bu sefer güzel şeyler yapma imkanımız var mıdır? derler. Onun için Ölçü Resulullah Efendimizdir. Onun iman ettiği gibi iman edeceğiz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi "Âmener-resûlu bima unzile min Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman etti. Başka türlü iman olmaz. Onun gibi iman ettiyse bu doğruydu. Değilse değse uymamda değildir. Allah o imanı senden kabul etmez. Seninkini kabul ederse Resul'unkini kabul edilmesi gerekir. Ölçüsü böyledir. Onun gibi iman etmemiz gerekir. Onun gibi Allah'tan haşyet duymamız gerekir. Onun gibi Allah'a karşı edepli olmamız gerekir. Evet, onun gibi Allah'a kul olmamız, abd olmamız gerekir. Onun gibi Allah alemlere rahmet olmaya çalışmamız gerekir. Müminlere karşı rauf ve rahim olmamız gerekir. Allah sen azim bir ahlak üzere sin dedi. Azim bir ahlak üzere olmaya çalışmamız gerekir. Azim ahlak Allah'ın isimleridir. Yoksa yoksa onun iman ettiği gibi iman etmedik. Ona indirilenle onun iman ettiği gibi iman etmedik. Ona indirilenin hepsine iman etmemiz gerekir onun gibi. Yoksa Yoksa pişmanlık fayda vermez. Eyvah deriz, pişmanlık fayda vermez. <gülüyor> Gerçek şu ki onlar kendilerini hüsrana uğratmışlardır. Kendi kendine böyle işte bak ayet böyle söylüyor diyenleri söylüyor Allah. Böyle konuşmayın diyor. Sonra pişman olursunuz, kaybedersiniz benimle karşı karşıya geldiğinizde tevhidini size gösterir. Allah'ın ayetleriyle oynamak neymiş? Allah'a yalan isnat edip iftira atmak neymiş? Allah bunu böyle söylüyor deyince iftira atıyorsun. Eğer Allah'ın muradı o değilse, iftira atın. Allah'ın bir adam vasıtasıyla sizi uyarması Sizi şaşırttı mı? Sizi hatırlatması, Allah'ın ayetleriyle sizi hatırlatması sizi şaşırtıyor mu? Buyurdu. Yani ben böyle yapıyorum dedi. Bir adam dedi. Allah herkesi mutlaka bir adamla uyarır onun üzerinden, onunla bir ayetle ona muamerede bulunur. Ben yapıyorum diyor. Bunu yapmak, sizin böyle bir şeyle karşı karşıya gelmeniz sizi şaşırtıyor diyor. Size acayip mi geldi bu? Buna şaşırmayın dedi, bunu böyle yapıyorum. Evet, peygamberi bir yandan gönderiyor, bir yandan, bir de böyle bizi birbirimizle birebir teke tek muhatap ediyor. Bugün biri birine bir ayet okuyor. Ertesi günü o bir başkasına bir başka ayet okuyor. Ama okuyan, o ayeti ona söyleyen, söyleten var. Onu davet eden var. Allah'ın ef'ar-ül alamaya çalışıyoruz. Muameleyi o yapıyormuş. Ne diyoruz? Hayır yaramış. Rabbi, <gülüyor> Biz birebir her anda seninle muhatap olduğumuzu biliyoruz. Kiminle bize muamelede bulunursan bulun, bu muamelenin senden olduğuna iman ettik ve bunu biliyoruz. Bütün güzelliğin, efalın senden olduğunu biliyoruz. El esmâül hüsnandan tecelli ettiğini biliyoruz. Ayeti de bize okursun. Hidayetin yolunu da gösterirsin, cennetin yolunu da gösterirsin. Biz buna iman etmişiz. Kim Allah'ın kitabından, zikrinden yüz çevirirse, sonra, ölüm anı geldiğinde, öldüğünde, söyleyeceği söz şudur. Şeytan beni Allah'ın zikrinden alay koydu. Allah'ın zikrinden saptırdı. Onu bana unutturdu. Ama şeytan insanı yapay yalnız yardımsız bırakandır der. Şeytana uydum ama şeytan beni yalnız bıraktı. Yardımsız bıraktı. Ama zikir bana gelmişti. Allah'ın vahyi bana gelmişti. Kur'an bana gelmişti. Ama buna rağmen beni O'ndan ayırdı, uzaklaştırdı. İman etmeyenler, hangi örneği getirirse getirsin, biz mutlaka O'na karşılık sana Hakk'ı evet, vahyetmişiz, en güzelini söylemişiz kim ne söylerse söylesin. Delil olarak ne getirirse getirsin. Mutlaka onun karşısında sana hakkı vahyetmişiz. Onun için ne diyoruz? Cevabı olmayan soru yoktur diyor. Neden? Cevabı Allah vermiş. Kim hangi örneği getirirse getirsin Allah ona karşılık hakkı getirmiştir. Hak geldiğinde batıl yok olur. Batıl, karanlık, hak, nurdur. Onun için hiç kimse konuşamaz. Hiç kimse mazeret gösteremez. Allah her şeye cevap vermiş. Cevap vermediği bir şey yok. Ama biri anlamak istemezse, ona bir şey üretemezsin, veremezsin. Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de aynı şekilde yalanlanmıştı onlara apaçık ayetler geldiği halde. Niye Allah böyle söylüyor? Bu herkes için böyledir. Yani birine bir ayet okuduğunda eğer onu inkar ettiyse kızma. Kızmana gerek yok. Senden önceki peygamberler de yanılamış. Senin peygamberin de böyle yanılamışlardı zaten. Yani kızmana gerek yok. Hidayeti kabul etmiyorsa zorlayamazsın. Onlar Cehennem'in içinde çığlık çığlığa evet, bağırırlar, derler ki Rabbimiz bizi buradan çıkar. Cehennemdekiler söylüyor bunu. Daha önce yaptığımızdan başka şeyler yapalım, salih amelde bulunalım. Salih ameller yapacağız bu sefer. Bizi Cehennem'den çıkar, dünyaya gönder, bu sefer salih ameller yapacağız. Allah onlara cevap olarak buyurur ki, size orada, dünyada, nasihati arayacak kadar, öğüt alacak kadar, benim vahyimi dinleyip, gereğini yapacak kadar size bir ömür vermedim mi? Bunu anlayacak, gereğini yapacak kadar size bir ömür vermedim mi? Bununla beraber bir de sizi size uyaran, bu bugünü size hatırlatan biriyle göndermemiş miydim?'' Onlar mecbur evet diyecek. Mutlaka Allah biriyle söylemiştir onu. Buna karşılık Allah ne buyurur? ''Öyleyse tadın azabı, zalimler için bir yardımcı yoktur. Siz kendinize zulmettiniz yani.'' Allah'ın birebir kuluyla nasıl muhatap olduğunu aslında hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Hem dünyada birebir muhatap, bir de ahirette birebir muhatap. Hem cennetliklerle muhatap, hem cehennemliklerle muhatap. Son okuduğum ayetler cehennemliklerle muhatap olduğunu. Ama en sonunda son bir muhatap olur şekli var. Susun, bir daha benimle konuşmayın. Buyur. Bittiği işleri o zaman, hepsi hayvan gibi olur, artık konuşamaz olurlar. Resulullah Efendimiz buyurdu, konuşmak istediklerinde devenin büğürmesi gibi bir ses çıkarırlar. Zaten insan olmayı kaybetmişler ondan. Ama cennetteki nimetleri de bir tek o biliyor. Allah öyle buyurdu. Ayetleri okurken göreceksiniz inşallah. Orada istediğiniz her şey vardır. Bir de fazlası. Sadece istedikleriniz değil. Bir de isteyemedikleriniz var. İstemeyi bilmedikleriniz vardır. Cenneti anlatırken. görmemiştiniz, duymamıştınız, işitmemiştiniz, anlamazsınız tabii. Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Cennette de alimlere ihtiyaç vardır. Alim deyince, tabi böyle ezbercileri söylemiyoruz. Bir şey ezberlemiş, ona alim diyor. Alim o değildir. Alim Allah'ın ismidir. Allah'ın alim isminin tecelli etmesi gerekir. Yani onun Allah'ı bilmesi gerekir. Allah'ın muradını bilmesi gerekir. Kendini bilmesi gerekir. Rabb'i tanıması gerekir. Onun için buyurdu. Allah ayet-i kerimede Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar. Neden? Allah'ın azametini biliyor ondan. Şahit olmuş ondan. Alim öyle ezberci değil. Bin tane kitap da ezberlese o alim değildir. Ezbercidir. Yani bir bilgisayara yükle, bir CD'ye yükle, bir flaşa yükleyip zaten çalar. O alim mi oldu? Yok. İçinde mevcut. O Allah'tan khaşyet duyuyor mu, duymuyor? Alim. Cennete alimlere ihtiyaç vardır. Resulullah Efendimizin varisi hem zahiri hem manevi ilminin varisidir o. Allah kullarına her türlü nimeti ikram eder, sonra onlara buyurur. Tabi ayrı ayrı artık onun nasıl olacağını o biliyor. Allah onlara sorar, bu sefer ne istiyorsunuz? İsteyecek bir şey yok. Her ne istemişlerse olmuş. Ve birbirlerine bakarlar. Resulullah Efendimiz onlara yolu gösteriyor. Alimlerinize sorun, onlar biliyor. Demek ki cennetin ötesini de bilmesi gerekiyor. O bilmediği, kulların bilmediği, cennetlerin bilmediği nimeti de bilmesi gerekiyormuş. Onlar ona sorarlar. Bu sefer gidip sorarlar bu sefer. Şahit dedim ya biraz önce ona sorarlar. Bu sefer ne isteyelim? O söyler. Bu sefer bunu isteyin. Bir dahaki sefere bu sefer de bunu isteyin der. Allah'ın fiilleriyle, muamelesiyle her an kul karşı karşıyadır onun için. Dünyada da böyledir, ahirete de böyledir. Burada onunla muhatap olmayanlar, aşkla, imanla muhatap olmayanlar, muhatap olmak istemeyenler, nasıl Allah ile muhatap olur? Söyledim biraz önce. Susun, benimle konuşmayın. Burada onunla konuşmadılar çünkü. Dua etmediler. Onunla dertleşmediler. Ondan istemediler. Ona sığınmadılar. Onun emrettiği gibi yapmaya çalışmadılar. Söylediğini söylemediler. Ne böyle bir de, o gün Allah onların yüzüne bakmayacak, onlara nazar etmeyecek. Onlarla konuşmayacak dedi. En büyük ceza bu, kıyamet yerindekiydi. Daha sıra cehenneme gelmemiş. Cehennemde zaten söylüyor. Susun, bir daha benimle konuşmayın. Kıyamet yerindeki ceza niye böyledir? Onlar da dünyadayken Allah ile konuşmamışlardı. Sen burada konuşmazsan, orada onunla konuşmaya layık olmaz, konuşamazsın onunla. O da seninle konuşmaz. Sen burada Rabbinle konuşmaya tenezzül etmedin. Dua etmeye tenezzül etmedin. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Biri Kur'an'ı okur, ben Allah ile konuştum. Allah benimle konuştu derse, yemin ederse, yeminine kefaret gerekmez dedi. Doğru söylemiş. Konuşuyor muyuz? Onu dinliyor muyuz? Ne kadar dinliyoruz? Allah onlara nazar etmeyecek. Bakma, Üzerlerine bakmayacak dedi. Niye? Onlar da burada Allah'a bakmadılar. İşte efali öğrenirken bunu öğrenmemiz gerekir. Ona bakmamız gerekir. Hangi imtihan olursa olsun onun faidi Allah'tır. Bize muamelede bulunuyor. Bunu görmemiz gerekir bakmamız gerekir. Rabbim benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor? Kıyamet günü hiç kimse kimseyi suçlayamaz, hiç kimse mazeret gösterip ben imtihanı bundan dolayı kazanamadım diyemez. Hangi halde olursa olsun. ister nimet içinde olsun, ister musibet, bera içinde olsun. Allah her birine farklı muamelede bulunur ve her birine farklı yardım eder. Mesela, ben bir örnek vereyim. Mesela görüyoruz ki, biri bir musibetin içindedir. Bakarız ona böyle dışarıdan. Kendi kendimize söyleriz. Eğer ben bunun yerinde olsam dayanamam. Deriz. Yanlış. O musibeti veren, o sabrı da vermiştir. Onun gönlüne farklı bir muamelede bulunmuştur. Biz anlamayız onu. Dışarıdan öyle görünüyor, öyle değildir. Çok farklı bir muameledir. Allah kurunun kaybetmesini ister mi? Haşa. Onun için hiç kimse ben bunu yapamam, edemem, kaldıramam diyemez. Diyorsa, şeytana uyuyor. Şeytana tabi olmuş. Yoksa Allah bunun gereğini yapıyor. O gücü veriyor, o kuvveti veriyor, o imanı veriyor, o muhabbeti veriyor. Muameleyi Böyle birebir yapıyor, en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Keşke mümkün olsa onu seyredesek. Nasıl muamele ettiğini inceden inceye nasıl muamele ettiğini seyredesek. Bir bir sefer böyle bir muameleyi seyrederse, evet başını secdeye koyar. Sen alemlerin Rabbisin, sen bizim Rahman ve Rahim Rabbimizsin der. Yani bu kadar sevilmeye, bu kadar ciddiye alınmaya ne halimiz var ki bize böyle muamelede bulunuyorsun der. Evet. Allah bizi <gülüyor> her anda kendisini Allah ile muhatap görüp gereğini yapanlardan eylesin. Allah'ın el ef'arul hüsnasını anlamaya çalışırken, İsimlerinin, esmasının tecellisini anlayanlardan eylesin. Amin. Rabbinin, evet, zatının güzelliğini anlayanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah hepimizden razı olsun.